ieo.org.tr adresinden bana ulaşabilirsiniz. Bugünün sorusu, kış dönemi eczane açılış-kapanış saatleri. 7 Mart 2009 tarihli ve 27.162 sayılı resmi gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulu kararına göre yaz saati uygulaması sona ermiştir. 28 Ekim 2012 Pazar günü itibariyle saatlerimiz 1 saat geri alınmıştır. Bu nedenle yaz saati uygulaması sona erdiğinden 30 Ekim Salı yani bugünden itibaren eczanelerimizin açılış-kapanış saati sabah 09, akşam kapanış saatimiz 19 olarak yeniden düzenlenmiştir. Meslektaşlarımızın bilgilerine önemle sunarız. Bugünün soru-cevap programında sizlerle birlikteydim. Bir sonraki soru-cevapta görüşmek üzere. iyi çalışmalar. <gülüyor> Soru, cevap Hazırlayan ve sunan Eczacı Gülce'nin kılıç